Ve men yudlil fela hadia leh. Assalatu was salamul etemani lakmalani ala khayri khawkiillah. Muhammad Muhammed ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Amma ba'd. Fa inna astakal hadithi kitabullah. Wa khayral hadii. Hadiu Muhammedin sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa umuri muhdathatuha Wakulla kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi'n amma ba'th bugun 5 ocak 2011 çarşamba el qawaidul musla fi sifati llahi wa asma'ihi'l husna qawaidul musla şerh derslerimizin 9. dersi tevfik Allah subhanahu wa taala geçen hafta sıfatlarla alakalı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 8 derste bitirdik. Şimdi bugün dokuzuncu dersimiz ve sıfatlar bölümünün 1. kuralı. Kitaplarda da kitabın içindeki eee sayısı olarak da ne olmuş oluyor? 8. kuralı. Evet, okuyalım ammalar abi baştan. 1. kuralı. Evet, dinleyelim inşallah kardeşler. Evet. Allah Teala'nın bütün sıfatları mükemmeldir. Yani kemaldir. Hiçbir evet. yönden eksiklik içermez. Evet. Mesela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 Öncelikle Allah subhanehu ve teala'nın hayatının bir başlangıcı yok. Bizim hayatımızın neyi var? Bir başlangıcı var. Bu hayatta eksikliğinin alametidir. İki, Allah subhanehu ve teala'nın hayatının bir sonu yok. Bizim hayatımızın neyi var? Bir sonu var. Eksiklik. İki, bizim hayatımız bir varlığın varlığına bağlıdır. O da Allah subhanehu ve teala. Ama Allah'ın hayatı hiç kimseye bağlı değil. Allah'ın isimlerinden birisi nedir? El-Kayyum.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 bir kişi konuşurken duyarsın. İki kişi konuşurken ikisini de aynı anda belki idrak edebilirsin. Mesela Suud'da özel hafızlar vardır. Talebe yetiştirirler. Üç tane talebe aynı anda okur. Üçünü de dinler. sanata hata der, Şöyle yap. Acayitler yani. Bazen dört tane beş, beşe kadar falan çıkabiliyor. Ama yedi, sekiz olsa, 9 olsa o da bir yerde ne yapacak? pes edecek. Ama Allah subhanahu wa ta'ala farkı budur. Ve görme biz her şeyi göremiyoruz. Duvarın arkasını göremiyoruz. Ama Allah görüyor subhanahu wa ta'ala. Rahmet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 kötü sıfatlar âriyete iman etmeyenlerindir. Mesel-i En yüce sıfatlar ise yalnızca Allah'ındır. Evet. O aziz ve hakimdir. Bu ayet neye delil? Allah'ın sıfatlarının en yüce olduğunu. Açık ve net. Nerede ayet? Nahl Suresi 60. 60. 60. 60. 60. 60. ayet. Evet. 60. Efendim? 60. Arapça'sını mı söyleyeyim? Burada diyor ki, el-methelü'l-âlâ. Allah için. O da vasf ekmel demektir. O yüzden diyor ki, lillazina la yu'minune bil ahireti meseles su ve lillahil meselul a'la sonra meselul a'la huvel vasful a'la demektir. Evet. Tamam. Evet. Devam. Mesel-i en yüce sıfatlar demektir. Adli delile gelince... Bu... Tamam. Biz Kur'an sünnetten nasıl aradık? Bulduk Kur'an'dan bir tane ayet. Allah'ın sıfatlarının en yüce olduğunu. Şimdi Kur'an sünnetle alakalı nasıl?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 Bu nedenledir ki Allah Teala eksiklik ve aciziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açık ifade edmiştir. Bakın etmiştir. Allah Subhanehu ve Teala putların aciz olduğunu delil getirerek ibadete mustahak olmadığını söylüyor. Acizlik. Acizliğin zıttı ne? Kemaliyet. Okuyalım şimdi ayeti. Bakın. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek... Dahası kendilerine yapılan dua ve ibadetlerden bile habersiz olan varlıklara dua ve ibadet eden birisinden daha sattın kim olabilir? bir Allah diyor ki siz niçin ibadet etmeyeceksiniz? Biz niçin ibadet etmeyecekmişiz Allah'tan gayrı bu putlara vesaire dua etmeyecekmişiz? Çünkü bunlar duyamıyor, bilmiyor ne yaptığını, eksiklik var. Anladık mı? Evet. Üçliklerin Allah'tan başka dua ve ibadet ettikleri varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Neden ibadet etmeyecekmişiz? Yaratamazlar. Demek ki yara kamil bir yaratma olmaz onun. Evet. Aksine onlar yaratılmışlardır. Hı. Ölüdürler, diri bile değildirler. Diri bile ne değildir. zaman biriltileceklerini de bilmezler. Evet. allah Teala kutlara kapan, babasına karşı deliller sunan İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından şöyle buyurun. İşte bu e İbrahim Aleyhisselam'ın cehmiyelere çektiği tabir sahih nedir? Evet. Kılıçtır. Evet. Bakın İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bu müthiş bir ayettir. Evet. Ey babacığım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 o sıfatlara daha, sahip olmaya çok daha layık. Evet. Bakın. Biz mahlukatlarda güzel, mükemmel bazı sıfatlar görüyor muyuz? Kim verdi bunları? Allah. O zaman sıfatı veren ne diyor bak Arapçasında? Femu'til Kemal kemali bahşeden veren evlâbihi o kemale sahip olmaya çok daha nedir? Layıktır, La önceliklidir. Hayl Anladık mı kardeşler?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 Neap tevekkül et. Evet. Şimdi bunlar ne delalet fıtratın Allah'ın sıfatlarının kamil sıfat olduğuna delaletini anlatıyor. Evet. Asıl konumuza daha giriş yapmadık. Evet. Yine o Hazreti Musa aleyhisselam'ın sözünü aktarırken de şöyle buyurmaktadır. Onların durumu bir kitapta 66'da kayıtlıdır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Furkan 58. Rabbim ne şaşırır ne unutur. Başka ayette bir siz unuttuk diyor. Nasıl çıkıyoruz bu işin içinden? Geçen hafta anlattık. Kim söyleyecek?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 Allah zaten diyor ben seni unuttum. Nasıl burada şey olacak? İlimin akıldan gitmesi olacak. Bu bir ikinci karine başka ayette Allah demiyor mu? Senin Rabbin şaşmaz ve unutmaz. Evet. Tamam. Bunlar ileride belki daha tavsiyatlı ilmi değinir. Şimdi kaba olarak akıllı karıştırmasın diye buna örnek verdik. Evet. Ne göklerde ne de yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir varlık yoktur. Fatır 44. Bunların hepsi Allah'ın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 Çünkü bakıyorsun Allah Kur'an'da gözlerimiz diyor çoğul kullanıyor vesaire. Yine gözüm diyor tekil kullanıyor vesaire ama ikil yok ama buna rağmen ehl-i sünnet iki gözü vardır diyor. Bunun ilmi tavsilatı inşallah ne olacak? ileride gelecek ama şimdiden bunu akide olarak kabul edelim. Biz hiçbir delil bilmesek de selef bu a diyorsa nedir? a Selef icma etmiştir ki ne? Allah'ın iki gözü vardır. İbni Huzeyme zaten icmayı zikrediyor selef anından. Evet. Ve bizim elimizde de güçlü delilimiz var ama tabi ilmi boyutta olduğu için lügat da giriyor biraz. Arap dili devreye giriyor. O yüzden şimdi burada anlatmıyoruz. Evet. İle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar kendinize acıyın. Dua ve zikir esnasında yüksek sesle Bir de Ammar abi bu hadislerin nerede geçtiğini takricinde okursan altta inşallah daha faydalı olur. Evet. Ey insanlar kendinize acıyın. Dua ve zikir esnasında yüksek sesle bağırarak kendinize eziyet etmei. Çünkü siz sağır ya da yakınınızda olmayan birine dua etmiyorsunuz. Bubari Kitab-ul Megazi Bab-ul Gazvet-i Hayver 4205 Müslim Kitab-ul Zikru ve Dua Bab-ul İstifavi Hafdis Saffi Zikru Eyyü e Eyyühennaas Irba'u ala enfusikum. Nefislerinizi acıyın. Fe innekum la ted'une esamme ve la gaiben Nesar ne de gaibe olan birine dua ediyorsun. Hadis Bukhari'de. Bir de Müslimde. Evet abi. Ebi Musa el eşari hadisi. Evet. Hayırca allah Teala kendisine eksiklik ifade eden sıfatlarla mitteleyenleri de şu ayetlerde azarlamıştır. Bakın. Öncelikle ispat etti. Bir de azarlıyor eksiklik idafe edenleri. Neye delalt edi? Hayli hayli. Kemaliyete delalt edi. Evet. Neymiş onlar? Bakın ne ayetler var. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Dedikleri yüzünden kendi elleri bağlandı ve lanete uğradılar. Hayır Allah'ın içi eli de açıktır. O dilediği gibi dağıtır. Evet. Maide 64. O gece gündüz infak eder hadis. Bu evet. evet. Evet. Devam edelim. Yahudilerden gerçek şu ki Allah fakir biziziz zenginiz diyenlerin sözünü Allah andolsun ki işitmiştir. Onların hem bu dediklerini hep Allah'a eksiklik nispet Haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve ahiret gün onlara diyeceğiz ki O, o yüzden bazı ehli sünne alimleri diyor ki bu cehmiye var ya diyorlar, mutezile var ya diyorlar bu Yahudilerden daha beter diyorlar. Diyorlar ki neden Yahudilerden daha beter? Yahudiler bile Allah'ın elini kabul etmişler. Bak Allah'ın eli bağdır demişler. Bunlar inkar ediyor. Aslında bu mutezileye zulümdür arkadaşlar. Ama kasıtsız bir zulümdür. Yani bir mutezile kendisini İslam'a nispet etmiş ve en azından yani rububiyet mevzularında, uluhiyet mevzularında tevhid ehli bu insanlar. Bunları Yahudilerle kıyaslamak hoş değildir. Bunlar Yahudinin değerini atılmaktır. Allah onlara lanet etsin Yahudilere. Yahudiler hepsi, her, herkesten daha şerlilerdir. Evet. Evet. allah Teala müşriklerin kendi zatına ismat ettikleri eksikliklerden münezzeh olduğunu bildirmiş ve şöyle demişmiş. Allahu Ekber. Bu ayeti biz inşallah yakında şeyde şerh edeceğiz yok isim, isim sıfat derslerinde şeyde isim sıfat dersi diyorum vası diye şu an vası diye yapıyoruz bu ayete yaklaştık yani subhanallah acayip bir ayet evet okuyalım senin izzet sahibi Rabbin o müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan bücedir münezzehtir gönderilen bütün peygamberlere selam olsun alemleri Rabbi olan Allah'a hamd olsun Ibn-i Teymi'e rahimahullah vasite Diyor ki, kendin hepsini Kötülüklerden tenzih etmiştir Murselinlere de, Resullere de Selam etmiştir Allah'ı eksik sıfatlardan Onlar da tenzih ettiği için Allah birden selamı sükretmiştir onlara Yani dikkat et, diyor ki bak Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun Izzet sahibi Rabbin Onların vasfede geldiklerinden Münezzehtir, selam olsun o Resullere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 Gözler biraz kızarık da Uykun geldiği için mi yoksa? Yorgunluktan. Yorgunluktan tamam inşallah Evet okuyalım abi Şayet bir sıfat Bir durumda mükemmellik Başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa Bir sıfat düşünün Bir yönden mükemmellik Bir yönden ne? Eksiklik ifade ediyor Uyku insan için mükemmellik midir eksiklik midir? Kim cevap verecek? Yerine göre, Yerine göre yani. Sabah namazında uyursan <gülüyor> Onu alsana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 O lafı zikrederek Allah'a veremezsin. Sıfat olarak, sıfat olmayarak da veremezsin. Hayda! Nasıl çıkacağız işin içinden o zaman? Bunu yakalayın şimdi. Adım adım geliyoruz. Evet. Devam. Dolayısıyla da böyle bir sıfatın Allah'a ait olduğu mutlak surette kabul edilemeyeceği gibi yine mutlak surette reddedilemez. Reddedilemez. Ne sıfat diyorsun, ne değil diyorsun. Nasıl olacak? Ee? Aksine bu konuda şöyle bir ayrıma gidilir. Evet. Dikkat edin. Bu sıfat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 Nasıl mukayyade olarak verirsin? Kemal ifade ettiği noktaları Allah'a verirsin. Eksiklik ifade ettiği noktaları veremezsin. Şimdi herkese ortaya soru atıyorum. Allah'a izafe olunmasını kafanızda düşünmeksizin. Allah'a izafe etmeksizin. Sadece ortada, hiç Allah hakkında bahsetmiyoruz. Ortaya bir sıfat atıyorum. Tuzak kurma sıfatı kemal midir, değil midir arkadaşlar? Kim cevap verecek? Yerine göre. Yerine göre. Mesela kemal olduğu yer neresi olur?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 O zaman bir sıfat, bir yönden eksiklik, bir yönden de kemaliyet ifade ediyorsa. Şeyh Hüseymin diyor ki, işte o kemaliyet izafe eden noktayı ne yaparız? Allah'a izafe ederiz. Delil ne? Delil şu, Allah diyor ben tuzak kurarım. O zaman vereceğiz. Ama Allah diyor ben eksik sıfatım yok. O zaman o tuzak kurma sıfatının eksiklik bölümünü nef edeceğiz Bak bütün nasları alıyoruz, dikkat edin. Tuzak kurarım diyen kim? Allah Bende eksik sıfat olmaz diyen kim? Allah. Deminden beri eksik sıfat olmadığının delillerini o yüzden aklınızda tutun dedim. O zaman keyit tuzak kurma sıfatının kemaliyet kısmı Allah'a verilir eksiklik kısmı verilmez. Ama birisi dese o zaman Allah'ın keyt sıfatı var mı? Bakın Allah Kur'an'da tuzak kurur demez. Alay eder demez. Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurur. Alay edenleri alay eder.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 tuzak kurmayı tek başına zikrettiğin zaman içinde hem kötülük kısmı hem de iyilik kısmı bulunmaz mı? Evet. evet onu Allah'a vermiş olursun. Bak bir eksiklik kısmı da. O yüzden Allah kafirlere tuzak kurar. O yüzden Şeyh Hüseymin diyor ki Şeyh Hüseymin diyor ki Niye ben söyleyeyim? Ammar abi okusun. Oku bakayım Ammar abi. Şeyh Hüseymin ne diyor. Oku abi. Evet. Bu sıfat mükemmel ifade ettiği durumlarda Allah hakkında kullanılabilir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 failin düşmanına benzeri ya da daha şiddetli bir karşı koyma kudretine sahip olduğunu gösterir. Evet. Benzeri veya daha şiddetli. Mesela sana bir bu, bu bir tuzağı kurdu sen de kuruyorsun. Veya sana bu bir tuzağı kurdu atom bombası atıyorsun, çaktırmadı. Mesela ya misilleme tam böyle misli misline cevap veriyorsun ya da daha şiddetli. Neyi gösterir ikisi de? Kemaldir, evet. Devam. Bunun haricinde kalan durumlarda ise eksiklik ifade edenler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 cümleyi kullandı. Tamam. Evet. <gülüyor> Devam. Bu Bakın şimdi ki... şeyhın ağzından nasıl ballar dökülüyor. Okuyalım. Bu nedenledir ki allah Teala bu tür sıfatlarını mutlak olarak zikretmemiştir. Evet. Aksine şu ayetlerde olduğu gibi sadece kendisine peygamberlerine benzeri muamelede bulunanlara karşılık olarak zikretmiştir. Evet. Onlar ne? sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Ne? Enfal suresi? Enfal 30. Enfal 30. Evet, onlar sana tuzak kurarlarken Allah da ne yapıyordu? Onlara tuzak Allah, kuruyordu. Evet. Allah tuzak kuranların en iyisidir. Allah tuzak kuranların da en iyisidir diyor ayetin sonunda. Evet. Şüphe yok ki kafirler bir tuzak kurarlar. Hı. Ben de onlara karşı Bak mukabele hep. Tuzak, tuzak kurana tuzak kurma. Evet. Evet. Ayetlerimizi yalanlayanları is bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka götüreceğiz. Onlara mühlet verebiliriz. Ama benim tuzalım Çok sağlamdır. Ayetlerimizi ah, yalanlayanlar. Evet. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Heh. Halbuki Allah onları aldatır. Allah kimi aldatıyor? Münafıkları. Münafıkları. 142. O yüzden bir insan dese ki Ebu Zarka aldatıyor insanları. Bu nedir? Zemdir. Hı? Ama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 Yok, var, var, yok. Alay edenlere ne yapar Allah? Alay eder. Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı? Allah tuzak kuranlara tuzak, tuzak kurar. Olur. Evet. Devam. Biz zamanı geliyor kardeşler. Müşriklerle, kafirlerle, Yahudilerle alay etmiyor muyuz? Evet. Eriyoruz değil mi? İşte bak bu övgüdür. Abi Müslümanla alay edersen. Heh, evet. Demek ki alay etme zem olmuş bir sıfat mıdır? Zem olmamış. Deriz ki bu mutlak bir kelimedir. Bunu cümlede kullan da bilelim. Cümlede kullanırsan kullandığın yere göre ne yapar? Ne yapar? <gülüyor> Aynı bu şey gibi. Mesela ilim mahluk mu değil mi? Yaratılmış mı değil mi? Yaratılmış dersen birisicek ya Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Yaratılmamış. Yaratılmamış dersen edecek ki, ya insanların ilmi yaratılmamış mı? Yaratılmış. Olmuyor. O zaman ya ilmi cümlede kullan. De ki insanların ilim yaratılmış mı? Evet, yaratılmış. Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Hayır. Yaratılmamış.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 Tamam. Ama aldatmanın övgü ve zem kısmı nedir? Yoktur. Başlı başına nedir? Zemmedilen bir isfattır. Onu Allah kendisine nispet etmedi. Bak hep Allah misilleme yapıyor tabir sayısı. Dalga geçiyorlar biz de dalga geçiyoruz diyor. Allah. A tuzak kuruyorlar biz de alay ediyoruz. İhanet ediyorlar biz de etmiyoruz. Evet. Oku bir daha ayet abi sesli. <gülüyor> Sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Ya. Allah da sana onları yenmen için imkan vermiştir. Yenmen için imkan verdi. Allah, i̇hanet et demedi. Evet. Alim ve Hakim. Alim. Evet Görüldüğü üzere Allah Teala Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti buyurmuş. Ancak Allah da onlara ihanet etti dememiştir. Çünkü ihanet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 İhianet Hı neydi abi oraya okuyalım. Hıyanet bak. Çünkü ihanet... İhanetin lukat manası şudur kardeşler. Evet buyur. Emanet ve güvenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Yani. Evet. Dolayısıyla da ihanet her halükarda kötü bir sıfatdır. Her halükarda. Evet. Övgü bölümü yok. O yüzden Allah kendisine nispet etmemiştir. Emanet Ama da... tuzak kurmanın övgü ne? noktası var.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 durumlarda yapılan aldatma demektir. Hakkınızı helal edin. Bu tercümeleri size dağıtamıyorum. Çünkü bu tercümeye daha yayinevi basmadı. Atabiliyorum sadece bana verdi. O yüzden ben size veremiyorum. Ama inşallah yakındır. Tahminim en geç 2 ay içerisinde en geç o da basılacak inşallah bu kitap. Evet. Görüp Yani tercümeçi de çok hoş. Elhamdülillah. Ben gözden geçirdim baştan sona tercümesini. Allah'ım da olsun.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 Han Allahu men ykhunu dallar bazı Arapçasına. Yani bak gördün mü ihanet edene nasıl Allah'ta ihanet etti? Birisine kızdığı zaman mesela. Yani yok küfür diyemeyiz de o tafsili mevzu küfür değil. Ee, ama burada Allah Subhanahu burada eee Allah e, hayır Allah Subhanahu Wa Taala'ya kendi hepsine izafe etmediği sıfatı izafe etmiş olur burada. Tamam? Evet. Bunun ne diyor? Bunun münker ve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 tuzak kurma sıfatının içerisinde bulunan eksiklik kısmını Allah'tan nefi edeceğiz. Anladık burayı? İbn-i verdiği cevap bu. Ve bunu da ilmi olarak söyledi. Ama Allahu Alem, ilim Allah'ın katında. İbn-i Hüseymi'nin bu verdiği cevaptan, belki Allahu Alem, bu bizim haddimiz değil, bunu muhakkik bazı ilim ehli söylüyor. Allahu u Alem daha doğru, daha ilmi cevaplar Bu bir cevaptır ama. Daha doğru, daha ilmi Tab tabirlerin daha hoş olduğu cevaplar. Şimdi ona da kısaca değinip dersi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar. İşte İbnü Seyyid'in söylediği şu. Diyor ki: "Kate hem övgü hem de ne eksiklik ifza ediyor. Biz eksikliği nefy ederiz, övgüyü veririz." Öyle diyeceğimize Allahu alem şöyle desek daha uygun olur. Naslara daha çok muvafakat etmiş oluruz. O da şu arkadaşlar. Deriz ki: "Doğru olan şudur ki Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır."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 mukayyet oluş haliyle kemaldir. Mukayyet sıfatı da sen mutlak zikredersen eksiklik olur. Mesela nedir? Tuzak kurma mutlak sıfat mıdır, mukayyet midir? Mukayyet. Neyle mukayyet? Neyle kayıtlanmış yani? Tuzak, kur. tuzak kurana tuzak kurmasıyla. Sen tuzak kurana tuzak kurar değil, tuzak kurana tuzak kurar değil de sadece tuzak kurar diye zikretsen ne olur? Allah hakkında hakaret olur. Eksiklik, eksiklik olur.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 Değil mi herkesin de of be helal olsun adama. Anladık? Sen Allah'a tuzakçı desen Allah deme herkes haksız yere de ne yapabilir? Allah tarafından darbe yiyebilir oluyor. Anladık mı kardeşler olayı? Ha, mutlak sıfatı ıtlağı üzerine bırakmak kemaldir. Mukayyet sıfatı da mukayyedi üzerine bırakmak nedir arkadaşlar? Kemaldir. Şimdi devam ediyorum. Peki... Tuzak kurmayı ele alıyoruz. Çünkü başka bir cevap veriyoruz ya biz dedik Hüseyin'den farklı. Daha değişik yaklaşıyoruz. Şimdi tuzak kurmak nedir arkadaşlar? İsa lüşşeyi <gülüyor> ilel gayri bitarikın hafi. Gizli bir yolla veya gizli bir şekilde bir şeyi başkasına ne yapmak? Ulaştırmak. Ee, gizli bir yolla başkasına bir şey ulaştırmak. Tabi bu bir şey dediğimiz onun ona zarar verecek, onun kerih göreceği anlatabiliyor muyum gibi mesela.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 Tuzak sıfatı vardır. Tamam kardeşim. Şimdi mesela soru ortaya atıyoruz. Ateşle azap etmek kemal sıfat mıdır değil midir? Hak ediyorsa kemal. Al cehennemlikten. Firavun hak etmiyor mu? Hak ediyorsa kemaldir. Ama mutlak olarak sen kemaldir desen ne olur? Hata. Kemal değildir desen hata. Şimdi o neden öyle hata, o neden öyle hata. Şöyle. Tabii. Desen ki tuzak kurmak hata ee, şey...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 Hani mecbur kaldığı için değil. Kendisinden bir lütuf olarak ne yapar? O hidayet verir. Mesela mutezileye göre öyle değildir biliyor musun? kulun Allah'ın kullara hakkını vermesi Allah üzerinde bir borçtur. Allah üzerinde bir Allah mükelleftir buna. Ama biz ne diyoruz? Hayır bu Allah'tan fazilettir. Allah mükellef değildir. Onlara göre Allah'a vaciptir. Farzdır. Allah'ın kulların hakkını vermesi bize göre farz değildir. Bize göre Allah'ın fazlındandır.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 O yüzden kayıtlanmadığı müddetçe arkadaşlar, bunlarda övgü kısmı da var, yerme kısmı da ne var? Var. Ancak kayıtlanırsa ve denirse ki mesela kral bazı insanları had cezası olarak öldürüyor, bu övgüdür. Zulmen öldürüyor, bu eksikliktir. Bu yüzden Şeyhul İslam der ki, Muhammed insanları kast, katlediyor şeklindeki mutlak bir ifade kullanılırsa, bu insanların gözünde zem oluşturur. Çünkü insan ilk bu duyduğunda bunu zem olarak anlar. Halbuki açsan ama Allah yolunda cihat edip kafirleri insanları öldürüyor dediğinde Allah'ın kelimeti zirveye çıkıyor cihat. Anladık mı kardeşler olayı? İşte bu sebeple Mekir, Kemal ve Nakıstır. Biz burada Kemal kısmını veriyoruz demeye gerek yoktur. İbn-i verdiği cevaba gerek yoktur. Anladık mı kardeşler? İbn-i verdiği cevap neydi? Mekir'in iki bölümü var. Övgü bölümü? Biz de öyle öyle değil. Diyoruz ki mutlak sıfatlar var, mukayyet sıfatlar var.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 Mutlak sıfatları mukayyede dönüştürürsen eksikliktir. Mukayyet sıfatlar ise mukayyet haliyle kemaldir. Mukayyet sıfatları mutlağa çevirirsen ne olur? Eksiklik, Eksiklik. olur. Tamam kardeşler bu cevap en ilmi en güzel cevaptır inşallah. Ee, mesela dediğimiz gibi tekrarlıyorum birkaç cümleyi. El harbu hidatun. Harp nedir? Hiledir. Hiledir. Bak övülmüştür. Hendek tuzağı bu bu tuzakları mayınlar. Bunlara örnek veriyoruz. Peki kardeşler. Burada bu Ee, ümmetin nabz, nabzını ölçmek adına kendi aramızda 5 dakika bir e, şey anlatacağız. E, bir e, mevzuya değineceğim inşallah. Kapatabiliriz. Ders burada bitti sayılır. Şimdi şöyle bir vurgu yapacağım kardeşler. Biz zaman zaman mesela gerek yok devam ediyor devam ediyor. Gerek biz e, Allah'ın kitabını Arapça bilenler olarak e, mesela tutup Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyalım. Gerekse de meali noktasında okuyalım. Bunlarla karşılaşıyoruz değil mi? Bunlarla karşılaşırken Bizim itikadımız nasıldı? Bu meçh sıfatı hakkında ise eee şey yapıyorduk. Yürü. Yani geç. Değil mi? Bir itikada sahip değiliz. Öyle Allah'ın ayetini bunun ismi tabir sahihse bir noktada mufavvidalıktır. İçini boşaltma. Evet. Mufavvida içini boşaltma. Evet. Yani manasını bilmiyoruz gibi. Evet. Ya da ne yapıyoruz? Ya Allah'a aldatma sıfatı olmaz diyoruz. O zaman ismimiz ne oluyor? Muattila. Veya da Allah'a aldatma sıfatını veriyoruz ama mukayyetleştirmiyoruz. Müzik. Ne oluyor? Mücessime. Mücessime. Yani müşebbihe O yüzden bu sıfatlarda Türkiye'de Selefilerin %99'u bu tür sıfatlarda 3 mezhepten birine tabi. Ya mufavvida, enşerlileri. Ya muaddila, saldırdığımız mutezile. Ya da müşebihe. Bunun sebebi yine nedir kardeşler? Her zaman ne vurguluyoruz biz? Alimlerden, Alimlerden uzak. İki sınıf insan var. Bir... Şu an sizin gibi bulunan kardeşler. Hiçbiriniz ne müşebbihesiniz, ne mufavgıda, ne muaddıyla. Neden? Çünkü sizin ilim öğrenmede menheciniz sahih. Bir insan bir anda yutabilir miyiz? Yavaş yavaş öğreneceksin. Değil mi? Öğrendin, hallettin. Ama menheci zaten alimlerle gitmeyen, alimlerin bu konudaki zaten eserlerine değer vermeyen, bakmayan, dinini Bukhari Müslü'nden öğrenen insanların içine düştüğü acıklı durum işte bu üç mezhepten birisine tabi olmaktır. Her zaman tekrar vurguluyoruz. Vallahi la ilaha gairuhu ve Allah'tan başka hak ilah ve rab olmayana yemin olsun ki alimlerin menajinden selefin menajinden karış ayrılırsak farkına varmadan şirk ederiz. Ve nice küfürler, şirki akideler var ki selefiyim diyen insanların içerisinde farkında değiller. Adam gece gündüz Tekfir mevzusuyla uğraşır ama birçok yerde müşriktir farkında değil. Neden? Çünkü sadece oraya ağırlık verdiği için. Kimileri de sadece tutar fıkhı mevzuları anlatır, 2-3 mevzu anlatır veya işte sadece durur hayiz nifas meselelerinde. Ne olur? Adam müşriktir bazı mevzularda farkında değil. Sahabe, Din bir bütündür. Biz alimlerimizin menecinden zerre kadar ayrılamayız. Bizim alimlerimizin bütünü hata etmekten mahzundur.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 Yüzlerce fırka içerisinde Selefi olmakla bırakmıyor. Selefe nispet eden kendini yüzlerce onlarca fırka var. Bunların içinden seni seçiyor Allah. İşte o yüzden garibarlar diyoruz biz bunlara. İşte bunlar Hüseymi'nin, Bimbaz'ın, Elbani'nin, Fevza'nın, Abbat'ın, Şehşankıyt'in, Cibr'in'in dizinin dibinden ayrılmayanlardır işte bu garibanlar. Bu insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Ağzına cihat mevzusunu alıp da hanımı hayız olduğunda ne hükmü uygulayacak insan değildir. Veya cihada gittiğinde nasıl temmim alacak onu bilmeyen insanlar değildir. Veya bütün ümmeti ne olursan ol gel. Mürciye mantığıyla insan sokanlar değildir. Din bir bütündür kardeşler. Biz dini bütün yönleriyle öğreniriz. Ve Allah subhanehu ve teala nasip ederse biz ilmi temelleri aldığımız müddetçe bütün bu ilmi meseleler gelecektir. Bütün bu ilmi mevzular ne olacaktır? Gelecektir. Hepsi işlenecek. Ama sabır, temel, sıralama lazım. Allah subhanehu ve teala bizim alimlerimize rahmet etsin. Onların menhecinden zerre kadar ayırmasın. Bize müjde olsun. Allah subhanehu ve teala bu menheci bize nasip etti. Herkese bunu nasip etmez. Herkese bu nasip etmez. Ve ümmetin size hayatın boyunca yap yapmayı istediğim ve zaman zaman da yaptığım şeyi son cümle olarak vasiyet ediyorum. Sus siz, siz olun kardeşler. Şeyh Elbani